...neye inandığını anlamış oluyoruz. <gülüyor> Kardeş burası davet yeridir inşallah. Biz... ...ben Allah'a davet ederim diyenden daha güzel... ...sözlü kimdir diyor ayette. İnşallah... ...inşallah... ...biz... ...burada bunu bu, bu, bu görevimizi yapacağız...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 Hariciler Ali radıyallahu anın karşısına dikilip dediler ki: "İn ilhukmu illallilah." Yusuf Suresi 40. ayeti okudular ve dediler ki: "Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır." E peki sizce Ali radıyallahu an bu ayeti bilmiyor muydu? Bilmiyor muydu? Biliyordu. Ancak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 Bizzat Resulullah'ın ashabıdır. Niye? Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinde yetişti. Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın medresesinde yetişti. Hatta öyle ki ashab diyor ki biz diyorlar sabahleyin e, biz diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittiğimizde korkardık. Çünkü olur ki diyor biz gaflete düşmüş bir hata yapmışızdır da.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 أن جاءه الأعمى Kendisine ama geldiğinde hemen yüzünü buruşturdu ve yüzüne eş gitti. Bakınız Allah Subhanahu ve Taala kimi uyarıyor? Allah Resulü Sallallahu ve uyarıyor. O dağdağında Allah Resulü Sallallahu ve emrine muhalefet etti sahabe hezimete uğradılar. Neredeyse helak olacaklardı. Dolayısıyla ashab Allah Resulü ve vesselamın Dizinin, dizinin, dizinin dibinde yetişmiş ve dünyada iken cennetle müjdelenmiş aynı şunda olduğu gibi o ağacın altında sana bir at edenlerden Allah razı olmuştur. Ya da tövbe suresi 100. ayette Allah azza ve celle buyuruyor dikkat ediniz. Bu ayete lütfen dikkat ediniz. Ve sabiqunal evvelin menel muhacirin vel ansar vellezinetteba'uuhum biihsan radiyallahu anhum ve radi Allah, ensar ve muhacirin öncekilerinden ve onlara ihsanla tabi olanlardan. İhsanla tabi olanlar kim? Kıyamete kadar onların izinde gidenlerden razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Dolayısıyla bu ayetin kapsamına ashabı ölçü edinen, ashabı örnek alan, ashabın yaşadığı gibi yaşamak isteyen,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 bu konuda e, allah resleysse ve sellem bunu hafif görseydi derdi ki oruçluy insan ağzını alma ancak dedi ki abartmayı terk et ama onun dışında abart ve buna benzer deller siz oradan girdiğiniz için ben bunu bunu, bunu söylüyorum e, ne yazıldı orada ben inşallah ona bakayım Heh, tamam kardeş buna da ben cevap vereyim inşallah Allah razı olsun birinci sorunuz diyorsunuz ki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 Aleyhisselatü Vesselam bunu tasdik etti. Allah Azze ve Celle'nin, dedik ya vahiy ikidir. Birisi Kur'an, ikincisi sünnet. Sünnet Sünneti vahiden sayıyoruz. Bunu vahiy saymamızın nedeni nedir? Nisa suresi 80. ayette Rabbimiz buyuruyor ki "Men اتع الرسول fakat اتع Allah". Kim Rasule itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Bu Rabbimizin emridir. Ve yine Necm suresi, Necm suresi dördüncü ayette olacak. وَمَا يَنْتِكِ anil الْهَوَا اِنْ هُوَ وَحْيُنْ O hevadan konuşmaz. O hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. Yani Yüce Rabbimizin emretmesidir. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam misvak kullanın demişse bunu Allah söylemiştir kendisine.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 sünneti takip ederseniz, yani mesela biliyorsunuz bizim sünenlerimiz var, mesela bir sahihi Buhari'miz var mesela, bir sahihi muslimimiz var ve yani bunların adı sahih çünkü içindeki bütün hadisler zayıftır, sahihtir. Bunun dışında kalan mesela Ebu Davud İbn-i Mace, Nesai, Tirmizi, Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedi ve buna benzer. Bunların içerisinde de Allah'a hamdolsun bizim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 اَخْذُ ve وَالْسُنَّةِ عَلَى فَهْمِ أَصْحَابِ الْاُمَّةِ <gülüyor> Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak diyoruz. Aynı bizim söylediğimiz bu sözün içerisinde İmam-ı Şafii de Selefidir. İmam-ı Ebu Hanife, i̇mam Malik, i̇mam Ahmet ibn Hanbel Rahimehumullah bunların hepsi Selef anlayışı üzereydiler. Onlar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 Söz, sözlü olarak konuşma ihtiyacı hissettim benim hakkım hoş helaldir size siz de helal edin Allah sizlerden razı olsun Allah azze ve celle bizim ayaklarımızı dost doğru yolda sabit kılsın inşallah tekrar görüşürüz biz hemen hemen her zaman bu odada oluyoruz Allah'a emanet olunuz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu